3 milyar, 319 milyon, bilmem kaç sene olduğunu haber veriyor i̇bn Arabi Hazretleri, kainatın katı. Çok mühim konuştuğum söz, Tevrat'ta 10 bin sene gösteriyor. Halbuki arkeolojide uğraşanlar bir kelle buluyorlar, 3 milyon senelik, 5 milyon senelik. İbn-i Arabi diyor ki, 3 milyar, 319 milyon sene, bilmem suratı da var hatırlığına kaldığına göre. Zira Adem'den evvel kavimler var, milletler var dünyanın yüzünde. Adem'den evvel kavmu can var, onlar evvel kavmu ben var, onlar evvel kavmu etten var bunlar milyonlarca sene yaşamış muhlukat-ı Hatta şeytan bile şeytan işte kavmu candan kavma bir tane. Diyor ki şeyh Ekber Hazretleri manevi alemde Kabe'deydim, ben Hazreti Adem'e rast geldim diyor manevi alemde. Adem'e sordum, dedi ki ben yaradığın Ademlerin en sonuyum dedi diyor. Hadis-i Kutsi'de, ey ey oğulları bütün mevcudatı, semavat, art, dünya, ahiret, bilinen, bilinmeyen alemleri seni için halkettim. Seni de kendim için ettim. Demek ki bütün bu mevcudatı insan için yaratıp da insan oğlu da kendi için yaratması insana verdiği kıymetten dolayı. Levlâke levlâk ve mâ halaktul eflak diyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Seni yaratmasaydın, eflaki yaratmazdın. Eflakinin yaratılmasına sebep sen oldun diyor. Yani insanoğlu. Yani Cenab-ı Peygamber'in şahsında insanoğluna hitap ediyor Cenab-ı Hak. Ve insanoğlu seni yaratmasıydı mahlukatı yaratması. Ve bütün sevdiklerini de insanoğlundan seçti. Çünkü Haliletullah yapmıştı.